Tevhid'in ikinci meyvesi Birinci meyve, hâlık-ı kâinat olan zatı ı akdese baktığı gibi, ikinci meyve dahi kâinatın zatına ve mahiyetine bakar. Evet, sır vahdetle kâinatın kemalatı tahakkuk eder ve mevcudatın ulvi vazifeleri anlaşılır ve mahlukatın netice-i hilkatleri takarrur eder ve masnuatın kıymetleri bilinir ve bu alemdeki makasıd-ı ilahiye vücut bulur ve zihayat ve zîşuurların zih hikmet-i hilkatları ve sırrı icatları tezahür eder ve bu dehşetengiz tahavvülat içinde kahharane fırtınaların hiddetli ekşi simaları arkasında rahmetin ve hikmetin güler, güzel yüzleri görünür ve fena ve zevalde kaybolan mevcudatın neticeleri ve hüviyetleri ve mahiyetleri ve ruhları ve tesbihatları gibi çok vücutları kendilerine bedel alemi şehadette bırakıp sonra gittikleri bilinir. Ve kainat baştan başa gayet manidar bir kitab-ı ve mevcudat ferçten arşa kadar gayet mucizane bir mecmuai mektubat-ı ve mahlukatın bütün tayifeleri gayet muntazam ve muhteşem bir orduyu rabbani ve masnuatın bütün kabileleri mikroptan karıncadan ta gergedana ta kartallara ta seyyârata kadar sultan-ı ezeliğinin gayet vazifeperver memurları olduğu bilinmesi ve her şey, aynadarlık ve intisap ciyetiyle binler derece kıymeti şahsiyesinden daha yüksek kıymet almaları ve seyli mevcudat ve kafile-i mahlukat, nereden geliyor ve nereye gidecek ve ne için gelmişler ve ne yapıyorlar diye halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi, ancak ve ancak, Sırrı tevhid diledir. Yoksa kainatın bu mezkür yüksek kemalatları sönecek ve o ulvi ve kutsi hakikatları zıtlarına inkılab edecek. İşte şirk ve küfür cinayeti kainatın bütün kemalatına ve ulvi hukuklarına ve kutsi hakikatlarına bir tecavüz olduğu cihetledir ki ehl-i şirk ve küfre karşı kainat kızıyor ve semavat ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anaasır ittifak edip. Kaumunuhu Aleyhisselam ve Ad ve Semud ve Firavun gibi ehli şirki boğuyor, gark ediyor. Tekadu temeyyezu minel gayz ayetinin sırrı ile cehennem dahi ehli şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor. Evet, şirk kâinata karşı büyük bir tahkir ve azim bir tecavüzdür. Ve kainatın kutsî vazifelerini ve hilkatin hikmetlerini inkar etmekle şerefini kırıyor numune için binler misallerinden bir tek misale işaret edeceğiz. Mesela sırrı vahdet ile kainat öyle cesiim ve cismani bir meleke hükmünde olur ki mevcudatın nevileri adedince yüzbinler başlı ve her başında o nevi bulunan fertlerin sayısınca yüzbinler ağız ve her ağzında o ferdin cihazat ve ecza ve aza ve hüceyratı miktarınca yüzbinler diller ile sanini takdis ederek tesbihat yapan. İsrafil misal ubudiyyette ulvi bir makam sahibi, bir acayibul mahlukat iken, hem sırrı tevhid ile ahiret alemlerine ve menzillerine çok mahsulat yetiştiren bir mezraa ve daru saadet tabakalarına amali beşeriye gibi çok hasılatı ile levazımat tedarik eden bir fabrika ve alemi bekada hususan cenneti aladaki ehli temaaşa'ya dünyadan alınma sermediği manzaraları göstermek için Mütemadiyen işleyen yüz bin yüzlü sinemalı bir fotoğraf iken şirk ise bu çok acib ve tam muti hayattar ve cismani melakiği, camit ruhsuz fani vazifesiz halik manasız hadisatın her cumerca altında ve inkılapların fırtınaları içinde Adem zuluma yuvarlanan bir perişan mecmuay vahiyesi hem bu çok garip ve tam muntazam menfaattar fabrikayı mahsulatsız, neticesiz, işsiz, muattal, karma karışık olarak şuursuz tesadüflerin oyuncağı ve sağır tabiatın ve kör kuvvetin abegahı ve umum zîşûrun matemhanesi ve bütün zihayatın mezbahası ve hüzüngâhı suretine çevirir. İşte inne şirke levhul mun'azîm sırrıyla, şirk bir tek seyyiye iken, ne kadar çok ve büyük cinayetlere medar oluyor ki, cehennemde hadsiz azaba müstehak eder. Her neyse, sıra cünnurda, bu ikinci meyvenin izahatı ve hüccetleri mükerreren, beyan edildiğinden, o uzun kıssayı kısa bıraktık. Bu ikinci meyveye beni sevk edip îsâl eden acip bir his ve garip bir zevktir. Şöyle ki, bir zaman, bahar mevsiminde temaşa ederken gördüm ki, zemin yüzünde haşir ve neşri azamın yüzbinler numunelerini gösteren bir seyeran ve seyelan içinde, Kafile kafile arkasında gelen geçen mevcudatın ve bilhassa zihayat mahlukatın hususan küçücük zihayatların kısa bir zamanda görünüp der-akab kaybolmaları ve daimi bir faaliyeti müdhişe içinde mevt ve zeval levhaları bana çok hazin görünüp riqqatime şiddetle dokunarak beni ağlatıyordu. O güzel hayvancıkların vefatlarını gördükçe kalbim acıyordu. Of, yazık, ah yazık diyerek bu ahların, ofların altında derinden derine bir vavelay ruhi hissediyordum. Ve bu akıbete uğrayan hayat ise ölümden beter bir azap gördüm. Hem nebatat ve hayvanat aleminde gayet güzel, sevimli ve çok kıymetli sanatta olan zii bir dakikada gözünü açıp bu seyrangahı kainata bakar, dakikasıyla mahvolur gider. Bu hali tamaşa ettikçe ciğerlerim sızlıyordu ağlamak ile şekva etmek istiyor, neden geliyorlar, hiç durmadan gidiyorlar, diye feleğe karşı kalbim, dehşetli sualler soruyor ve böyle faydasız, gayesiz, neticesiz, çabuk idam edilen bu masnucuklar, gözümüz önünde bu kadar ihtimam ve dikkat ve sanat ve cihazat ve terbiye ve tedbir ile kıymetdar bir surette icat edildikten sonra, gayet ehemmiyetsiz paçavralar gibi parçalanıp, hiçlik karanlıklarına atılmalarını gördükçe, kemalata meftun ve güzelliklere müptela ve kıymettar şeylere aşık olan bütün latifelerim ve duygularım, feryad edip bağırıyorlardı ki, neden bunlara merhamet edilmiyor? Yazık değiller mi? Bu başdöndürücü deverandaki fena ve zeval, nereden gelip bu bi'çarelere musallat olmuş diye, mukadderatı ı hayatiyenin dış yüzünde bulunan Elem keyfiyetleriyle kadere karşı müthiş itirazlar başladığı hengamda birden Nur-u Kur'an, sırrı iman, lütfu Rahman ile tevhid imdadıma yetişti. O karanlıkları aydınlattı. Benim bütün ah ve oflarımı ohlara ve ağlamalarımı sürürlere ve yazık demelerimi maşallah, baarakallah'lara çevirdi. Elhamdülillahi ala nuril iman dedirtti. Çünkü sırrı bahtetle şöyle gördüm ki her bir mahluk hususan her bir zihayatın sırrı tevhid ile çok büyük neticeleri ve umumî faydaları vardır. Ez cümle her bir zihayat mesela bu süslü çiçek ve şu tatlıcı sinek öyle manidar ilahi manzum bir kasideciktir ki hadsiz zihûrlar onu kemal ile zetre mütela ederler ve öyle kıymetler bir mucizedir kudrettir ve bir ilanname-i hikmettir ki, sâni'nin san'atını nihayetsiz ehl-i takdire, câzibedârâne teşhir eder. Hem kendi san'atını kendisi temaşa etmek ve kendi cemali fıtratını kendisi müşahede etmek ve kendi cilve-i esmasının güzelliklerini, ayneciklerde kendisi seyretmek isteyen, fâtır Zülcelal'in nazar-ı şuhuduna görünmek ve mazhar olmak, gayet yüksek bir netice-i hilkatidir. Hem kainattaki hadsiz faaliyeti iktiza eden tezahür-u rububiyete ve tebarruz-u kemalat-ı ilahiyeye 24. mektupta beyan edildiği gibi beş vecihle hizmeti dahi ulvi bir vazifeyi fıtratıdır. Ve böyle faydeleri ve neticeleri vermekle beraber kendi yerinde bu alemi şehadette zîruh ise ruhunu ve adsiz hafızalarda vesair elvâh-ı mahfuzalarda suretini ve hüviyetini ve tohumlarında ve yumurtacıklarında mahiyetinin kanunlarını ve bir nevi müstakbel hayatını ve alemi gaybta ve daire-i esmada aynadarlık ettiği kemalleri ve güzellikleri bırakıp mesrurane terhis manasında bir zahiri mevt ile bir zeval perdesi altına girer yalnız dünyevi gözlerden saklanır mahiyetinde gördüm oh elhamdülillah dedim evet kainatın bütün tabakatında ve umum nevilerinde göz ile görünen ve her tarafa kök salan gayet esaslı ve çok kuvvetli ve kusursuz ve nihayet derecede parlak olan bu cemaller ve güzellikler. Elbette, şirkin iktiza ettiği çok çirkin ve haşin ve gayet menfur ve perişan olan evvelki vaziyet, muhal ve mevhum olduğunu gösteriyor. Çünkü, böyle çok esaslı bir cemal perdesi altında, böyle dehşetli bir çirkinlik saklanamaz ve bulunamaz. Eğer bulunsa, o hakikatlı cemal hakikatsız, asılsız, vahi ve behmi olur. Demek şirkin hakikati yok, yolu kapalı, bataklıkta saplanır. Hükmü muhal mümtenidir. Bu mezkür hissi olan hakikati imaniye tafsilatla ve kat'î bürhanlar ile Sıra-i Nûr'un risalelerinde beyan edildiğinden burada bu kısacık işaret ve iktifa ederiz. 3. meyve. Zîşûra bilhassa insana bakar Evet, sırrı vahdet ile insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymetli meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en mükemmeli ve zihayatın en bahtiyarı ve en mes'ududur ve Halık-ı alemin muhatabı ve dostu olabilir. Hatta bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhid ile bağlıdır ve sırrı vahdet ile vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa İnsan mahlukatın en betbahtı ve mevcudatın en süflisi ve hayvanatın en bi'çaresi ve zihûrun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle çok ve mütenevi alatla ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki yüz bin çeşit elemleri hisseder ve yüzbinler tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister ve öyle maksatları ve arzuları var ki bütün kâinata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Mesela insanda gayet şiddit bir arzuyu beka var. İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşer'in bu arzuyi beka gibi ebet tarafına uzanmış ve aktarı âleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eden zat ise ancak sır vahdetle bütün kainatı kabzasında tutan Zatı ehat olabilir. Hem beşerde kalbinin selametine ve istirahetine ait öyle incicik ve gizli ve cüz'î matlapları ve ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit ve külli maksatları var ki onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür lakayt kalmaz. Hem en gizli ve işitilmez gayet mahvi seslerini işitir cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı iki muti nefer gibi emrine musahhar ederek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları sırrı vahdet ile gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl hem ilahi kutsî defineleri hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elîm hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplattıran meşum ve sebebi taciz bir aleti bela olur. Hem mesela insanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse Öyle müthiş bir hırkat, bir firkat, bir rikkat, bir musibet olur ki insanı en betbahat bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Hem mesela insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet, eğer sırrı tevhid yardım etse, bu küçücük insanı kainat kadar büyütürür ve genişlik verir ve mahlukata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse el iyyazu billah öyle bir musibet olur ki mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedî firakları ile biçare kalbi insani her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar muvakkaten iptali his nev'inden zahiren hissettirmiyor. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyatı beşeriyeyi kıyas etsen Vahdet, tevhid ne derece kemalât-ı insaniyeye medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi, sirac Nur'un belki yirmi risalelerinde gayet güzel bir tafsil ve hüccetli bir surette beyan edildiğinden, burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Beni bu meyveye sevk ve îsâl eden şöyle bir histir. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intibah-ı rûhî vasıtasıyla, kabir tam manasıyla Ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fena ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü. Herkes gibi, fıtratımdaki fıtri aşk-ı beka, birden zevale karşı isyan edip galeyana geldi. Ve muhabbet ve takdir ile pek çok alakadar olduğum ehli kemalat ve meşahir enbiya ve evliya ve asfiyanın sönmelerine ve mahvolmalarına karşı, mahiyetimdeki rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev'iye dahi, kabre karşı tuğyan edip feveran etti ve altı cihete istimdatkârane baktım hiçbir teselli bir medet göremedim çünkü zamanı mazi tarafı bir mezar-ı ekber ve müstakbel bir karanlık ve yukarı bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol taraflarından eliyim ve hazin haller hadsiz muzır şeylerin tehacumatını gördüm birden sırrı tevhid imdadıma yetişti perdeyi açtı hakikati halin yüzünü gösterdi bak dedi en evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Gördüm ki ölüm ehli iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdili mekandır. Bir hayat-ı bâkiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. zindane dünyadan çıkmak ve bağistan-ı bir uçmaktır. Hizmetinin ücretini almak için huzuru rahmana girmeye bir nöbettir ve dar-ı saadete gitmeye bir davettir diye kat'î anladığımdan Ölümü ve mevti sevmeye başladım. Sonra zeval ve fenaya baktım, gördüm ki sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar misüllü, lezzet verici bir teceddüdü emsaldir bir tazelenmektir ve Esma-i Hüsnâ'nın çok hasna ve güzel cilvelerini tazelendirmek için alemi gayb'tan gelip alemi şehadette vazifedarane bir seyrandır, bir cevelandır ve Cemal-i Rububiyet'in hikmetdarane bir tezahüratıdır ve mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir aynadarlığıdır yakinen bildim sonra 6 ciyete baktım gördüm ki sırrı tevhid ile o kadar nuranidir ki göz kamaştırıyor geçmiş zaman bir mezar ekber olmadığını belki zamanı istikbale inkılap edip binler mecalisi münevvere ve mecma ahbap binler menazırı nuraniye gördüm ve hakeza bu iki madde gibi binler maddelerin hakiki yüzlerine baktım, sürur ve şükürden başka bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Bu üçüncü meyveye ait bu zevkimi ve hissimi, sıra cün belki kırk risalelerinde cüz'î külli deliller ile beyan etmişim. Ve bilhassa 26. lem'a olan İhtiyarlar Risalesi'nin 13 üç adet ricalarında, o derece kat'î ve güzel izah edilmiştir ki, daha fevkinde izah olmaz. Onun için bu pek uzun kıssayı bu makamda pek çok kısa kestim.''